www.hanevarya.com'a hoş geldiniz. Ben Sevinç. Cingöz Berber Haydi koş, aslanım benim. Sağına baksana kimse yok. Kaleci dışarıda. Koş be, haydi vur, şut. Gol, gol, gol. Bağırışlar Cingöz Ali'nin yerinden gelir. Semtin gençleri onun berber dükkanında televizyondan maç izliyordur. Ali koyu bir futbol hastasıdır. Maçlarda dükkanı gençlerle dolup taşar. İşini çok sever. Berberlik mesleğini babası dedesinden, o da babasından öğrenir. Bu bizim ata mesleğimiz der, övünür durur. Dükkanın tabelasında Cingöz Berber yazar. Kimine göre Ali, kimine göre berber Ali'dir. Bazıları ise soyadından dolayı Cingöz Ali der. O soyadıyla hiç uyuşmaz. Sevecendir, kimseyi kırmak istemez, herkesle iyi geçinir. Yardım severdir, gençler ve çevresindeki esnaf onu çok sever. Ali Cingöz, söylenenlere hemen inanan dalgın biridir. Öfkelenen yapısı vardır. Saman alevi gibi çabuk geçer ama vücudu bir süre zangır zangır titrer. Özellikle tuttuğu takımın maçlarında sinir küpü olup çıkar. Bunlar en olumsuz yönleridir. Berber Ali yeni evlidir. Beş ay sonra bebeği doğacaktır. Bu süre içinde arabasını satıp banka kredisiyle küçük bir ev almak ister. Bebeğin yeni evde yaşaması büyük hayalidir. Ama ekonomik sorunlarını çözememiştir. Bunlar hep kafasını kurcalar. Daha dalgın olup çıkmıştır. Burhan ve Haydar saç tıraşı için dükkana gelir. Burhan, Berber Ali'nin çocukluk ve mahalle arkadaşıdır. Hatta ilkokula beraber gitmiş, aynı sırada oturmuştur. Hoş geldin Burhan. Müşterimin saç kesimi biter bitmez ilk seni alacağım. Sen işine bak, bekleriz. Benden sonra Haydar da tıraş olmak istiyor. O gün Ali'nin takımın birincilik maçı vardır. Dükkan gençlerle doludur. Hararetli şekilde maç izlenir. Çok fazla gürültü vardır. Ali'nin cep telefonu çalar. Alo, alo, alo, sesiniz boğuk geliyor. Evet benim, satıyorum. Yok be kardeşim, peşin fiyata. Olur mu öyle şey? Yahu ne diyorsun, sana al diye yalvaran mı var? Diyerek telefonu kapatır. Sinirlenerek, amma ısrarcı adam be. Arabayı bedava kapatsın istiyor der. Arayan dükkandaki haylazın biridir. Alıcıymış gibi gizlice telefon eder. Üstelik maç gününde. Aklınca Ali'ye şaka yapıyordur. Onun bundan haberi yoktur. Burhan ilaç firmasında işe başlayacaktır. İlk gün önemlidir onun için. Saç tıraşı olup düzgün kılık kıyafetle işe gitmek ister. Heyecanlıdır. Nasıl uyum sağlayacağım diye düşünürken Sıra sende koltuğa geç Nasıl keseyim Üstü ve enseyi kısalt Favorileri de düzelt yeter Yarın işe başlıyorum bakımlı görünmem gerekir Oo, hayırlı olsun arkadaşım Ali Burhan'ın saçlarını ıslatır Makası eline alır Tam o sırada telefonu çalar Biraz önce beni arayan ittir diye söylenir ama bu kez gerçek bir müşteri arıyordur. Laf lafı açar, pazarlıkta bir türlü anlaşamaz. Konuşma uzar da uzar. Bir yandan da maç izler. Telefonu kapatır, makas elindedir. Saçını keseceği an, ''Gol, gol, gol'' diye dükkandakiler bağırır. ''Yuh kahretsin!'' ''Yuh!'' ''Hakem golü saymadı. Bizim santrıfora kırmızı kart gösterdi. Olmaz böyle şey!'' ''Baksana herif resmen taraf tutuyor.'' diyenleri duyar. Makasa bırakır. Burhan'ın arkasından maçı izler. Hakeme sinirlenir. Suratı kıpkırmızıdır. Küfretmemek için kendini zor tutar. Bağırır çağırır. Tuttuğu takım yeniliyordur. Öfkeden elleri vücudu titrer. Ama gözünü de bir türlü maçtan ayıramaz. Burhan hala saçının kesilmesini bekler. Maçın sonlarına doğru takımın yenme şansı azalır. Top yuvarlaktır. Bakarsın son Angolu olur diye ümit eder Ali Berber. Bir türlü gol fırsatı oluşmaz. Morali iyice bozulur. Ellerin titremesi artar. Bu defa makas yerine tarağı alır. Burhan'ın saçını tekrar ıslatır, fön çeker. Güzelce tarar. şöyle sürerek şekil verir. Sahatler olsun der, aynayı arkasından tutar. Favorileri ve enseyi gösterir. Burhan Ali'nin saçını kesmediğini bilir ama şaşkınlığını gizler. Şaka yapıyordur sanır. Borcum ne kadar diye sorar. At bir şey, çocuğa da biraz bahşiş verirsin. Parayı ve bahşişi verir. Cingöz Ali'nin cingöz olmadığını, yalnızca dalgın olduğunu bilir. Üstelik takımı da maçı kaybetmiştir. İyi ki saçımı kesmeyi unuttu yoksa bu titrek ellerle eşek tıraşı yapardı diye düşünür. Bir şey söylemez. Nedense Ali'yi pek sever, üzülmesini hiç istemez. Arkadaşı Haydar'a bir şey söyleme dercesine bakar, işaret parmağını dudaklarına götürür, sus işareti yapar. Hoşça kal diyerek dükkandan ayrılırlar.